Kırkından sonra sas çalınır mı? Yazan Osman Cemal Kaygılı Seslendiren Mahmut Gökgöz 45 yaşına geldiği halde Köse İsmail kendine hala adam akıllı bir iş bulamamıştı. Mamafih İsmail isterse ekmeğini taştan çıkarmasını bilen cabbar bir adamdı. Bundan iki ay evvel bir akşamüstü Balat'tan geçerken baktı ki iki Yahudi köşeye balık tablalarını koymuşlar. Hem ellerini şıkırdatıyorlar hem de kıvrak bir makamdan al yarım okka ver bir çeyrek al yarım okka ver bir çeyrek diye adeta türkü söylüyorlardı. Yahudilerin bu hali kösenin hoşuna gitti ve güldü geçti. Oradan biraz daha ileride ona benzer diğer bir sahneye rast geldi. Yine iki Yahudi çocuğu yolun ortasına çikolata ve bisküvi kutularını koymuşlar. Hem oynuyorlar hem de çikolata nesle canını da besle çikolata nesle canını da besle diye balıkçıların makamını daha tiz perdeden terennüm ediyorlar ve cayır cayır satıyorlardı. Eve gidince köse karısına ''Yahu'' dedi. Sabahleyin şu bizim çamaşır sepetleriyle iki tane peştemal hazırla. Ne yapacaksın? E, balıkçılığa başlayacağım. <gülüyor> Ertesi günü mahalle kahvesine uğradı. İşsiz güruhundan fasafi sor ''Kalk lan'' dedi. ''Burada miskin miskin oturma gel benimle beraber. Balıkçılık yapacağız.'' ''Sana günde yarım papel var.'' Beraber kalktılar, balıkhaneye gidip yirmi okka balık aldılar. İkindiye doğru balata geldiler. Yahudilerin karşısındaki köşeye sepetlerini yerleştirip... ...aynı makamla el çırparak başladılar. ''Al yarım okka, ver bir çeyrek, al yarım okka, ver bir çeyrek.'' Yahudiler bu rakipleri görünce fena halde kızdılar. Lakin ne yapabilirlerdi ki? Ticaret serbest değil mi? Köseyi oradan kovamazlardı ya, şimdi işin kurnazlığına davranmak ve bu suretle rakipleri oradan kaçırmak lazımdı. Müşteri daha o akşamdan ikiye ayrıldı. Yahudiler her akşam 30 okka balık harcarlarken bu akşam 10 okkayı güç satabildiler. Ertesi akşam köse hiç ummadığı bir hal karşısında kaldı. Yahudiler yanlarına bir arkadaş daha almışlardı. Bu yüzü gözü boyalı, başında uzun küllah, Elinde zilli maşa, 18 yaşlarında bir soytarıydı. Ötekiler bağırırken o iki tarafa sallanıyor ve elindeki maşayla tempo tutuyordu. Bit tabii kösenin de buna canı sıkıldı. Evvela hiddetle atılıp soytarının başındaki külahı yırtmak, elindeki maşayı alıp kafasını gözünü yarmak istedi. Sonra bundan caydı. Fasafison'un kulağına eğilip, ''Sana bu akşam 25 kuruş daha fazla vereceğim. Nasıl, yapabilir misin? Nal buradan biraz boya alalım.'' Sen de yüzünü boya. Şu kese kağıtlarının birini de kafana geçir. İstersen bir de darbuka bulalım ha. Deli misin sen İsmaila? Kim demiş beni sana apa kuruya maskarası diye? Öyle yapacağımıza yarım lirayı gözden çıkar. Lonca'dan kıtıp yoz bir zurnayla çiftten nara tutalım. Yanımıza oturtalım. O vakit Yahudileri tas tara toplayıp kaçarlar. Fasafisun'un bu teklifini İsmaila çok beğendim. Aklınla bin yaşa ulan, hadi fırla çabuk nareye al gel.'' Bir çeyrek sonra Yahudiler galibiyetlerinden emin ve memnun bir tarzda ahenklerine devam ederlerken birdenbire zurna sesini duyunca apıştılar kaldılar. Şimdi işin garibi, Yahudilerin soytarısı da şaşırarak elindeki zilli maşayı zurnaya uydurdu. O da binmeyerek Köse'nin tarafına yardakçılığa başladı. Bunun için kırbıyıklı şişman Yahudi birkaç defa soytarının kulağını tutarak ikaz mecburiyetinde bile kaldı. Fakat para etmedi. Köse'nin uzaktan gösterdiği ufak bir işaret üzerine soytarı ustalarına müstehcen bir küfür savurarak geldi. O da bir iki tarafa ithak etti. Köse sordu... Sen ne millettensin? Babam da annem Ermeni. Oo, öyleyse beynen miller sayılırsın. Otur bizimle çalış, ben daha fazla para vereceğim. İki üç gün içinde bu zurnalı, dümbelekli, palyaçolu balıkçılar bütün civarda duyuldu. Her akşam yüzlerce kadın, erkek, çoluk, çocuk bunların seyrine gelmeye başladı. Ve artık kösenin satışı günde iki, üç yüz okkaya kadar yükseldi. Yahudilerinki ise beş okkaya düştü. Bir gün balıkçı Yahudiler toplandılar. Bu hususta aralarında uzun müzakerelerden sonra kösenin karşısına dört kişilik bir ince saz getirip oturttular. Lakin o da fos çıktı. Çünkü Köse derhal takıma bir de davul ilave edince... ...Yahudilerin sazı sivrisinek vızıltısı gibi kaldı. Artık bu sonuncu muvaffakiyet üzerine Köse'nin koltukları bütün kabardı. Şimdi bu iş yalnız Yahudilerin değil... ...orada Nevşehirli bakkal Sava'nın da canını sıkıyordu. Zira gürültü ikindi de başlıyor, yatsıya kadar sürüyordu. Evvela Sava'nın dükkanının önü kapanıyor... ...saniyen bu gürültü patırtığıyla kafası şişiyor... Beş yazacak yerde on beş yazıyor, elli vereceği yerde yüz veriyordu. Salihsen kendi tezgahını süsleyen lakarda, turşu balığı gibi bazı çeşitler üç beş gündür hiç satılmıyor. Herkes bunları köse'den alıyordu. Sava, Yahudilerle ittifak edip kösenin aleyhine bir tuzak kurmak istiyor. Lakin netice cilt çıkarsa Yahudilerin kendisini yalnız bırakacağından korkuyordu. Nihayet bir akşam Sava için iyi bir tesadüf ve fırsat zuhur etti. Köse'nin mahallesinde oturan yaşlıca ve boşboğaz bir kadın mum almak için dükkana girdi ve sordu. Ay, bu ne kepazelik ayol ne var düğün mü var burada?'' Sabah derhal işin kurnazlığına kaçtı. ''Düğün var hanım düğün köse Ismail'e dönüyor.'' ''Deme ayol kimi alıyor?'' ''Kart bir Yahudi karısını sevmiş onu alıyor.'' ''Evindeki karısının haberi var mı?'' ''Kim bilir belki de yok.'' Kadıncağız Sava'nın bu sözlerini ciddi sanarak söylene söylene çıktı gitti. Sava şimdi sevinçle korun taşı gele diye buna derler işte dedi. Şüphesiz şimdi o kadın gidip meseleyi mahallede yayacak ve bunu Köse'nin karısı duyacak neticede bir kepazelik olacaktı. Müzik Henüz kararmıştı. Köse'nin orkestrası şatafatlı bir hava çalıyor. Kendisi de neşeli ve coşkun bulunuyordu. Sava çırağına ''Bodost, şuradan bir 25'lik doldur, biraz da sucuhlan pastırma doğru.'' dedi. Sonra kalktı, cali bir neşeyle köse'nin yanına gitti. ''Yaşa Kosa yaşa. Çalgı ile her akşam çarşuyu şenlendiriyon. Kaç vakittir Irak'ı terk etmiştim.'' Bu akşam zurna beni coşturdu dayanamadım iki tane yuvarladım. Bakıyorum sen hiç oralı olmuyorsun, Ben de çok tandır içmiyorum. Bu çalgı ile doğrusu içilir. Gel tükana da sağ bir cibre vereyim vah. Şıravine kose. Afiyet şeker olsun usta sava. Beşinci kadehler tokuşturuluyor, çalgı bir kanto çalıyor, soytarı oğlan da ortada göbek atıyordu. Birdenbire dışarıdan bir kadın feryadıdır koptu. İlahi! İki gözün kör olsun herif! Nihayet bana yapacağın bu muydu ha? <gülüyor> Çocuklarına da mı acımadın? Şimdi düşüp bayılacağım Ay ya dostlar! Nerede kocam olacak o utanmaz herif? Köse... İçeriden karısının sesini duyunca süratle dışarı fırladı Ne oldu ne var demeye kalmadan karısıyla büyük kızı üzerine atıldılar Karı çarşafın altından çıkardığı ocak maşası Kızı da ayağından çıkardığı takunyalarla Zavallının kafasına gözüne indirmeye başladılar Ahali birbirine girdi Çalgıcılar savuştu Remzi kaçtı Yalnız soytarı olan hiç istifini bozmadan elindeki zilleri çalarak al yarı mokka ver bir çeyrek al yarı mokka ver bir çeyrek diye hala bağırıyor. Savaysa tezgah başında kıs kıs gülüyor